Evet Açık Radyo'da Açık Dergi programı içerisindeyiz. Bir kitap konuşacağız. Masakardo kardeş, netmişiz kardeş. Dersim 38 tanıklıkları hazırlayan İlhami Algör. Doğan kitaptan yayınlandı birkaç ay öncesinde. İlhami Algör bizlerle beraber. Hoş geldiniz İlhan Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, bir ana belgesel çalışma, sözlü tarih çalışması olarak da anıldı şu ana kadar. Masak Erdo Kardeş isimli çalışmanız, bir imece çalışması olarak da siz az evvel nitelendirmiştiniz. Evet, bu esasında genel olarak Dersim meselesiyle girilen bir e, iş değil. Onun bir ayağı ve çok spesifik bir kısmı, sizinle bağlantılı olan bir kısmı ile ilgili. Ee, esasında Surbuhan köyüne e, 1938'de 1947 yıllar arasında yani Dersim 38 olayından sonra e, orada bir şekilde göçe zorlanmış bir yerlerde iskan edilmiş ve oraya geri dönmek zorunda kalmış bir takım ailelerle tekrar bir araya geldiniz ve o oradan sonra ne oldu bunun peşine düşen bir hikayeydi. İsterseniz çalışmanın kapsam hakkında siz bir şeyler söyleyin. Yani ben, ben çok da konuşmayayım. Peki şimdi Biraz dağınık olacak ama belki yayında Olsun. toplar. Ee, şudur, e, bu bir, bunun bir tarafı tabii aileyle alakalı bir tarafı var. Yani iyi kötü çocukluğumdan beri kulağımda olan hadiseler vardı. Neticede son senelerde e, bir tane ihtiyarlardan birisi de bir laf dokundurdu. Orada evet. ön sözde açıklama bölümünde de var o cümle. Hani bu işlerle ilgilen yayın senin elinden bu kitap işleri geliyor diye. Hı. O veya birkaç neden hepsi birikti ve neticede ben 2007... yazında başladım verileri toplamaya işte sanıyorum 2010 kışıydı da bitti verileri, toplamak derken... verileri toplamaktan kastım yani bir teyplen oradaki yaklaşık iki buçuk aile vardır orada esasen Bir aile Gökdemirler ailesi onlar en çok sayıda üreyle katılıyorlar onlar anne tarafım olduğu için daha yakın olduğum için onlarla konuşmak veya şey yapmak problem olmadı yani orada malzeme biraz daha bol oldu. Hı hı. O kitapta da yansıdı belli oluyor zaten bir diğer aile Düzgün Kaya ailesiydi Düzgün Kaya ailesinden daha ziyade esasen e, Cansa Düzgün konuştu o da 80 yaşında zaten tanıkların büyük bölümü 75 üstü 85 arası kabaca ortalama böyle 75 85 arası bir... evet, olayı çocukluk yani, ya da ilk gençlikte çocukluk daha ziyade evet ilk gençlik doğru söylüyorsun. Düzgün Kaya'nın, Cansa Düzgün Kaya'nın bir özelliği var. O hakikaten bu konularda nedense daha meraklı ve onun hafızasında daha önceki kuşakların şeyleri de var. Dedesinden hatta dedesinden intikal eden daha üst kuşakların verileri de var. Onların hepsi bu kitaba yansımadı. Onlar daha spesifik başka bir tarafa gidiyordu. Hı hı. Şimdi orada bir başka aile var. Billor ailesi var. Billor ailesinin özelliği şu. Genel olarak bilirsin bu resmi söylem işte eşkıya der. Haydut der şunu der bunu der ama baktığın zaman saraylı bir büyük anneden geliyor İstanbul'da tulumbacı reisliği yapmış bir büyük baba yani o klasik şeye resmi söylemin çizdiği dersimle tipolojisine benzemeyen bir aileydi. o da gerçi bir miktar sür bağımlıdır. Evlilik sonrası sür bağımlıdır. Zaten oradaki insanlar üç aşağı beş yukarı çeşitli şekilde akrabalık ya da hısımlıkla birbirlerine bağlıdırlar. Hı hı. Çünkü orası yani Munzur Dağları'nın eteği Erzincan Ovası'na bakan taraf. Çok kabaca gözün önünde Erzincan Ovasını canlandırırsan doğu-batı ekseninde Sivas-Erzurum arasında bir çizgi çiz. O çizginin güneyine Munzur Dağları da kuzey Trabzon'a, kuzeye bakan taraftır. Munzur Dağları Ee, şey tarafından Erzurum Pülübür tarafından Kemah tarafına doğru bir yay çizer ve onların eteğinde kalan köylerin hemen hemen hepsi yani Erzincan Ovası'na bakan köylerin hemen hepsi aşağı yukarı kabaca bir 200 ortalama 200 yıllık zaman diliminde hepsi o içeriden Dersim dediğimiz coğrafyadan e, o tarafa şu ya da bu nedenle gelmiş yerleşmiş tutunmuş ailelerdir ki oranın aslında o yerleşme noktanın hemen hemen tamamı da ya da çok yüksek oranı da Vaktiyle Ermeni yerleşmesiydi. Hı hı. E, o nedenle o insanların kendi aralarında bir tür networkleri var. Yani biz şimdi bizim kuşak kendini belli bir şekilde tanır, ilişkilerini kurar. Onların da e, çok garip bir networkleri var. Herkes kimin hangi akraba, kimden akraba olduğunu, evveliyatının, aşiretinin, kökeninin ne olduğunu o kuşak bilir. Yani bu az önce söylediğim 75-85 yaş aralındaki kuşak aşağı yukarı onları bilir. Yani farklı <gülüyor> köylerde yaşasalar bile aslında zihinlerinde öyle bir coğrafya var ki onların herkes herkesi bir noktaya yerleştiriyor. Evet. Peki özellikle neden e, 38'den sonrasına odaklandın sana bunu sorayım. 38'den sonrası sebebi şu çünkü biraz ezbere döndü sürekli 38-38-38 fazla ezber geldi bana. <gülüyor> Ee, yani insan merak ediyor haliyle. kardeşim bunun sonrasında ne oldu 39'da ne oldu 40'da ne oldu bu insanlar gittiler de ne oldu mesela gittiler de ne oldu konusu ortalıkta pek fazla görünür değil evet. genellikle ortalıkta görünür olan eğer ben yanlış algılamadıysam bir 38'de bizi kestiler meselesi doğru kestiler yalan yok ama hadiseyi eğer devamıyla beraber bir bütün olarak almazsan bir yerde takılı kalırsan yani herhalde o pek sağlıklı bir düşünüş biçimi gelmiyor bana yani. Evet. Bir, bir noktaya takılıp kaldığın zaman. Bir son sonra gerçekte. Gerçek e yani de bence ilgisi. meseleyi devam ettirmekte orada takılmamakta fayda var. Çünkü mesele sadece 38'den sonra gittiler sürgündeki yaşamları sonra döndüler döndüler ne oldu meselesi ki. Baktığın zaman kabaca dersi hadisesine aşağı yukarı bugüne kadar gelen çeşitli zaman dilimlerinde çeşitli problemler şeklinde devam eden bir hadise var. Yani sadece aslında 38'de ya da 38-47 arasındaki bir hadise değil, halen daha sürüyor. Yani şimdi senin nüfus kaydında Tunceli yazsa polisin öndesenle benim aramda bir fark olabilir ya da Tunceli yazmayan. Gerçi bu biraz Doğu kavramından ötürü biraz daha geniş bir coğrafya için söz konusu ama halen daha bir takım o, bir arada yaşamayı zorlaştıran bir takım algı birimleri, algıt şekilleri var. Sivil olan da var, sokaktaki insan da var. resmi olan da var. Resmi olan tabii kendisi nedense bir sıfır galip hissediyor. Yani bu devam ediyor aslında hadise bir yönüyle devam ediyor. O yüzden 38'de takılmamakta fayda var. Mümkünse Hani resmin bütününe bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Evet o resmin bütününe bakmakta senin de söylediğin gibi zaten bu kitabın iddiası değil en azından böyle diyebiliriz. Değil sadece o büyük puzzle'ın bir parçası bu yani bu, bu çalışmalar artıyor mesela yine iletişimden dersi merkezin bildiği sır diye bir kitap çıktı orada mesela Şükrü Aslan hazırlamıştı onu. Hazırlayan olarak onla da geçiyor. Şeyin cemal taşın orada tanıklıkları var. O tanıklıklar çarpıcı tanıklıklar. Ben henüz okumadım ama Muzur Çem'in bir yine tanıklık kitabı var. Öyle zannediyorum ki giderek bu tanıklıklar artacak. Gerçi bunlar son demler yani artık bu, evet. bu son demler ama tanıklıkların artmasında şöyle bir fayda var. Reel veriler ortada olduğu zaman, reel verilerle resmi daha iyi kurarsın, daha sağlam bir zemin oluşturursun. O detaylar birbirleriyle örtüşebilirler. Yani. Hı hı. O zaman mesele sadece e, bir iç dersin meselesi olarak kalmaz. Birazcık somutlaşsın diye. Şimdi sen teybinle gittin oraya. Bir kısmı senin zaten anne tarafından yakınındı. Hı -hı. Ama yani Hı -hı. biraz sonra sesler de duyacağız zaten. Deniz Koloğlu bir kuraj yapmış iki dakikayı Çok yakın. olsun Deniz. Evet, evet onun kurajını bu söyleşinin sonunda Hı -hı. yayınlayacağız ama. Şimdi orada insanlar bir kısmı bekliyor. Beklenti içerisindeyim zaten bu konuda bir kitap yazılması hakkında ama. Hani iyileriyle kötüleriyle nasıl Hı -hı. karşılandın orada bu. Fikirle gittiğinde insanları. Şimdi birincisi şu. Onların hepsi Erzincan'da yaşamıyor zaten her zaman. Hı hı. Mesela Cansa Düzgünkaya. Düzgünkaya ailesi tamam Erzincan'da yaşıyor. Köyde yaşıyor ama. Mesela Gökdemir aileleri. Onların kimisi İzmir'de kimisi İstanbul'da. Yani kış aylarında onlar İzmir, İstanbul. Hı hı. E, o tarafta bu taraftalar. Yaz aylarında genellikle şeydeler. Hı. Köydeler. O yüzden ben. Ee, bazen İstanbul'da bazen İzmir'de bazen Erzincan'da çalıştım ben onun sebebini çıkaramadım bu arada niye kışın çünkü biliyor musun artık köyler aşağı yukarı 70'li yıllardan sonra tam 70'lerin sonu hatta 80'lerden itibaren köylerde nüfus azaldı insanlar büyük şehire gittiler evet. çocukları okudu çocukların okuması için büyük şehirlerde tutunma noktaları oluştu Şu büyük şehirlerde okuyan çocuklar oralarda hayat kurdular. Kim evlendi, kim bilmem ne yaptı. Yani ben tabii. şimdi ikinci kuşağım. Benim yaş dilimim, benim kuşağım e, genellikle büyük şehir kökenliydi ya da büyük şehirde hayatına devam ettiler okumayla bağlantılı olarak. O nedenle zaten Türkiye'de biliyorsun e, köyler aşağı yukarı son kabaca 20-25 sene içinde giderek büyük şehirlere aktı. Buna benzer Hı. sebeplerle hayatı sürdürme meselesiyle e, köy. Bu, Özellikle burada spesifik olarak bu bölgenin arazileri büyük tarım arazileri değil küçük parçalar araziler. O arazilerden verimlilik elde etmek mümkün olmuyor işte. Arıcılıkla bilmem neyle Hı. meyveyle destekliyorlar ama tarım girdilerinde hani biliyorsun pahalılık mağlılık. böyle büyük tarım olmadığı için ee, köyler söndüler. Evet. Hakikaten söndüler yani köyde hayat. Kışın mesela o köyde. şimdi yani elli kişiye ya var ya yok aslında en fazla onları tamam. da az yaşlılar hayat şehirlere aktı zaten bu insanların büyük bölümü Avrupa'da ama yazın gitti mi şimdi bu mevsimde gitsen Haziran ya da Temmuz'da gitsen aşağı yukarı Avrupa Almanya'dan İsviçre'den Fransa'dan ve İstanbul'dan veya İzmir'den Ankara'dan şuradan buradan Nüfus bir 400-500'ü buluyor. Evet. Yalnız kalmak istemiyor yaşları o zaman. Bir şekilde kopamıyorlar anladığım kadarıyla. Hem kopamıyorlar kadarıyla de. hem de kışın yaşları için kolay olmuyor şey. İl Köy. Tabii, tabii, Çünkü oralar söyleyeyim. biliyor musun sert kışı olan yerler orada Bilal. karbi e, yani kolay değil yani orada kışın hayata kim bakacak onların problemleri bunlar artık dedim 75-85 yaş aralığı kolay değil evet. yani. Evet nasıl karşılandığını anlatıyordun en son Or oraya gelin. Bir olumsuzluk istersen. yok genel olarak olumlu az önce söylediğin gibi hakikaten şey Aziz Köse ile Cansa Düzgün Kaya. hani hakikaten böyle bir çalışmayı uzun zamandır beklediklerini söylediler. Evet. Hani insanın burasından çıkar ya laf öyle çıktı laf onlardan. Hakikaten yani hoş geldindi de, Çok derin bir hoş geldindi. Bir laf var hani çerçe yükünü satardı. Hakikaten bu adamların hayatlarının e, bayağı ağır bir izi bu. Bu hadise. E, ve içlerinde kalmış ve unutmamışlar. Ve hatta bazıları notlar da tutmuşlar. Mesela Cansa Düzgü Kaya'nın, Alişan Billur'un ...şeyleri var, not defterleri var... ...onlardan birer örnek de, birer sayfa örnek de var... ...kitapta... Ee, ...bir olumsuz karşılama yok... Ee, ...destek de var... ...ama şunu da hissediyorsun... ...yani her şeyin anlatılmadığını da hissediyorsun... ...yani bazı üstünü... ...kapattıkları, sezdiğim ama... ...tam açıklayamadığım bazı şeyler var... Ee, Onlar da kalacak herhalde Onlar da. da kalacak herhalde. Evet, yani. O, o susuyorsa değil. onu fazla zorlamanın bir manası yok. Evet. Söylemek isterse söyler. Ki sen özellikle imtina göstermişsin. Onların ifadelerinin hiçbir şekilde müdahalede bulunmamışsın mesela. Ona da ben değinmek istiyorum. Yani odu gibi ifadeler kalmış. Hani şi, şiveyle beraber, ha, evet. belki aradaki küfürlerle beraber. E, çünkü neticede nedir yani? Sana diyor ki yeğen işte sen bu işleri el at. E, ya senin yapabileceği nedir? Senin elinden gelen bir teyple bu meseleyi takip etmek, verileri toplamak, onları deşifre etmek, sonra onları bir mantık sırasıyla kurgulamak ve neticede aslında esasen onların sesini o adamların hiç şansı olmamış. Evet. Hakikaten seslerini duyurma şansları olmadı. E şimdi sen onlara bu manada bir şey sunma şansın varsa o sesin üzerine kendi sesini bindirmenin bence bir manası yok. Subjektif sana ait bir şey yapıyorsan tamam kendi sesinden konuş. Ama sadece onların seslerini aktarma şansları olmamış bir insanların, bir kuşağın seslerini ya da hafızalarını aktarma durumunda araya çok karışmamakta fayda var. Evet. Bir formatlamanın Net. çok iyi lüzumu yok. Bir, bir de yok, tabii. özellikle şey e, hani bir sözlü tarih çalışması aslında ama Hı -hı. bütün hani o sözlü tarih çalışması denilen şeyin bütün akademik yükünden de bir şekilde kurtulup buna rağmen sözlü evet, tarih ama çalışması. Ama o nedenle var. ben zaten şeyden kaçınıyorum sözlü tarih demekten. Çünkü sözlü tarih dediğin zaman bazen şöyle diyebilirler sana. Bir dakika sen bunun akademik yöntemini biliyor musun? Bakalım diyebilirler. Nitekim dedilerdi de, O yüzden ben oradan kaçıyorum O, ha, o sivil zaman... hafıza demeye çalışıyorum <gülüyor> Sivil hafızaya da gelin ama ben bunu Kendi sübjektif yorum olarak <gülüyor> Bunun bir sözlü tarih çalışması olduğu <gülüyor> rahatlıkla söyleyebilirim Çünkü buradaki o dönemin tanıklıklarının Sözlerini rastlaşabiliyoruz Doğan kitaptan çıkmış olan İrham-i görün Hazırladığı geniş bir kadroyla beraber Masakerdo Kardeş Netmişiz Kardeş isimli Çalışmadan bahsediyoruz dersim 38 tanıklıkları bunlar Evet şimdi devam edelim Bir iki soru daha var esasında çalışmanın sonunda son sözde senin de kendi bir şekilde itiraf ettiğin üzere illaki bu Hı. çalışmanın eksiklikleri var Hı. ve bunun eksikliklerini de aslında başkaları tarafından tamamlanma, tamamlanma umudunu da taşıyorsun ve bununla ilgili de bir site var Sivilhafıza.net Ama henüz çalışmıyor. Bir tane veri gelmedi. Daha iki tane veri var. O kadar yani. Orası çalışmadı. Evet. Neydi beklentin? Eksiklerden mi konuşalım? Sivilhafıza blogdan ne beklentimi ne beklediğimi konuşalım. Eksiklerden başlayalım istersen. Eksikler şunlardı. Bir tanesi ben yola çıkarken varsaydıklarımdan biri şuydu. Şimdi buradaki birkaç aile Erzincan'ın bir köyünden hareketle O köydeki birkaç ailenin hafızasından hareketle 38'de ne oldu bu insanlar nereye gitti gitti de ne oldu. Tabi ister istemez o yaya girdiğin zaman bir son 38'den aşağı yukarı 100 yıl geriye gidiyorsun. Yani bir İler, bölge yani. Ermeniler işte Ruslar şunlar bunlar diye bir genel bir 100 senelik bir geriye doğru hafif bir kazı yapıyorsun. Bunlar git, diyelim ki Gökdemir ailesi şeye gitti. Balıkesir, Susurluk, Balıkdere Çerkes köyüne gitti Düzgün Kaya ailesi Çanakkale bayramıç civarında Kutloba diye bir köye gitti Ben şunu istemiştim O köylere gideyim hı. Sürgün gidip yaşadıkları yerlere gideyim Gittim gerçi bir kere gidebildim Ama orada onların yaştaşlarını bulayım Buldum da Çocukluk arkadaşlarını buldum Ve onların hafızasında ne olduğunu Yani kamerayı bir de öbür tarafa koyayım Öbür taraftaki tanıklıklar ne Onlarda ne var hı hı. Onu yapmak için biraz derinleşmek gerekiyordu. Bir kere gitmek değil de yani orada mümkünse birer hafta en azından kalmak gerekiyordu. İnsanlara... Hatta gerekiyorsa bir daha gitmek gerekiyordu. Gerçi o insan efendim yakınlaşmak anlamında mı insanlar? E çünkü sabırlan çıkıyor bu Tabii. şey. Yani gidip oraya şu nedir, bu nedir yani sana ne desin ki tamam. Doğru. Ben de zaten öyle şeyi sevmem yani gazeteci formasyonum yok benim yani öyle o nedir, bu nedir diye dürtmeyi sevmem insanlar. Bence onunla beraber olacaksın. Akşam gün batacak, sabah kuşlar ötecek, yavaş yavaş olacak. E senin oraya neden geldiğini biliyor zaten. O yüzden onun müsait oldukça sana vakit ayıracak. Ondan beraber konuşacaksın ve sadece sana bunları anlatmayacak. O Belki o arada kendi çocuğunun iş problemini anlatacak. İşte gelininin bilmem neyi anlatacak. Yani mecbursun paralel gitmeye. Yani. E doğrusu da o bence yani. Çünkü veri ondaysa... bırak o kendi anlatmak istediği gibi anlatsın yani tamam arada yönlendirebilirsin soru sorabilirsin bir şey yapabilirsin ama ben buraya sadece şu soruların cevaplarını almaya geldim onun dışındaki hayatım beni ilgilendirmiyor tarzı da yani affedersin ama ya orada misafirsen biraz sakin olmakta fayda var onlar işte eksik yani isterdim mesela gerçi küçük küçük minik izler var orada yani oradaki Ee, sür, bizimkilerin sürgün gittikleri ve yaşadıkları e, köylerdeki insanlardan birer ikişer cümlecikler var. Ama daha derinini almak hoş olabilirdi daha doğru olabilirdi. Çünkü bak bir de şöyle bir detay var. Şimdi bu şeye bakarsan hani Şerif de değil mi büyük hikaye küçük hikaye diye bir şey vardı. Büyük hikaye resmi söylemde küçük hikayede insanların kendi hayatlarında biriktirdikleriydi. Bu kitaba baktığın zaman şöyle küçük detaylar görebiliyorsun ki resmi söylem aslında kamu vicdanında pek fazla kabul görmemiş. Orada o kadar çok insan var ki yani aşağıda küçük hikaye insanlarında bunların bazıları ne bileyim sağlık memuru olabilir, biri başka bir görevde olabilir. Ellerinden geldiği kadar bu insanlara küçük küçük gizli gizli örtük örtük yardım etmişler. O zaman şu çıkıyor meydana eğer buna benzer verileri toplayabilirsen ve kamerayı da öbür köylere öbür hayatlara Sürece bir şekilde bizim köye Kürtler geldi bizden yaşadılar diyebilecek insanların hafızalarındaki alırsan... O zaman hadisenin hakikaten kamu vicdanında kabul edilip edilmediğini nasıl algılandığına dair şeyleri görebiliyorsun. Çünkü resmi ki sana aşağı yukarı hep aynı ezberi veriyor. Eşkıyaydılar, evet. vergi vermediler, şöyleydiler, böyleydiler. Bunları katletmek dışında şansımız yoktu. Yani en, en sinir olduğum söylem de şu. Efendim onlar da vergi vermemişler hakikaten. Yani öyle bir maliye mantığı düşün ki ey mükellefler vergiyi alamadık kellenize alıyoruz. Aynen böyle bir durum. Bunu savunan çeşitli vatandaşlar var, da var. o aslında. nedenle mesele hala devam ediyor. Zihniyetlerde devam i̇şte, ediyor yani. Ben mesela. de onu söyleyecektim. Bir yandan da aslında bu dediğin hani kamu vicdanında nasıl yargılandı. Hani belki de bir yara olarak kaldı vesaire. Hani demin de dedin ya burada ben hani kimliğimde yazan yere göre da uğrayacağım aslında. Bir yandan da hani tam da buna bağlanıyor. Esas kamu vicdanında yaşayan, yaşayanlarda nasıl bir karşılığı evet. olduğunu görünce belki hani diğer tarafın resmi söyleme maruz kaldığı sonucu daha kolay çıkabilir. Evet abi çok doğru söylüyorsun. Çünkü sesi duyulmayan o kadar çok tanık var ki onların tanıklıkları da bu sürece dahil olsa keşke resmin bütününü görebilsen şey açıkta kalacak. Resmi söylem ve onun o ezberin altında kalmışların aslında o kadar güçlü olmadıkları orada aslında kenarda bir miktar oldukları gözükecek. Evet, evet Sivil Hafıza Net de aslında bir yandan buna... meyletmeyi amaçlıyordu zannedersen değil mi? E bekledik. Yani çok fazla bir şey ummuyordum. Ama hani bir deneyelim dedim. Yani niye yapmayalım ki? Öyle bir kapı açalım ama kimse çalmadı kapıyı. Ama Çalacağını da sanmıyorum. Söyleyeyim. Mayıs'ta yayınlandı kitabı. Mayıs'ta yayınlandı. Biraz vakit ver diyeceksen <gülüyor> kabulü. Yüz sene daha verebilirim. Şimdi e, şunu da merak ediyorum. Aslında genel olarak e, bölge basınında zannedersem bir şekilde yankı buldu kitap. Başka Medyadan yani ilgi var mı? Şöyle çalışmaya? bir şey var. Zaman faktörünü senin az önce söylediğin daha dur Mayıs sonu çıktı. Biraz vakit verelim ihtiyatıyla konuşup kalp kırmadan konuşur, konuşacağız pay bırakacağız. Ama ilk ağızda ilgilenenleri söyleyeyim sana. Sabah gazetesinden Müjgen Halis Hanım ki bölgedendir yani doğuludur. Kibar kelime bu Doğuludur. Efendime söyleyeyim şey. Yaşam Radyo'dan Güler Hanım doğuludur. şey Bağımsız Röportajcı Sıcak Nal Dergisi için Sema Aslan Doğuludur Bu anlaşılabilir çünkü bunların Hepsinin ailelerinde böyle Bir şey var o nedenle konuya Nispeten kendilerini yakın ve hazır Hissetmeleri anlaşılabilir bir şey Ama eğer sadece burada sınırlı kalırsa Yani ve Daha Geniş ya da ne bileyim Konuyla alakadar Aile nedeniyle Kişisel tarihi nedeniyle alakadar olmayan başka basına da yayılırsa o zaman bence bu bendeki bu hani ayva yemiş duygusu geçer yani. o Çünkü şu an için baktığın zaman açıkçası hafif düşündürüyor. E, şöyle bir şey geliyor o zaman belki de eğer çok iddialı bir kelime olmayacaksa. Yani mevcut basında bu tür hadise karşısında mevcut basındaki e, çalışan arkadaşlarımızın sosyal ve kültürel yapıları bu konuya ...hani bir tür sağır mıdır, ilgisiz midir, bir haber midir gibi sorular üretebilirim ama bunlardan iki nedenle kaçınacağım... birincisi bu soruyu çok güçlü bir soru bulmuyorum bir de senin az önceki uyarın şuydu hani daha yeni Mayıs ayında çıktı dur biraz hayata vakit ver zaten bir de yaz var şimdi yaz saatleri <gülüyor> meselesi var hele bir, dur bir güzü bekle bence sakin olmakta fayda var benim için zor ama olsun evet. yine de bir yandan da şunu da yani derslerine teslim etmek Hı -hı. gerekiyor şimdi sen zaten kitabın kapağında dersim 38'i tırnak içine koymuşsun Hı -hı. tam da bu Hı -hı. dersim 38 Hı -hı. mevzunda bir aşınmışlık da var yani bir yandan çünkü Hı -hı. şimdi daha önce Tabii konuşuldu yeni yeni daha fazla konuşulmaya başlıyor ama bir yandan da bu Dersim 38'e dair çıkan sesler zannedersem çok da ilgi çekmiyor. Çünkü birazcık da tonunda sorun var zannedersem bir şekilde bir söylemin içerisinde yerleştiriliyor ve gerçeklik kaybediliyor. Bir, yandan. Da bir de şu var onun tınısında zaten feryat figan var yani insanlar çok anlaşılabilir nedenle içinde acı olan süreçlerden kaçıyorlar. Yani kaçmamaların için bir şey yok. Yani bu anlaşılabilir bir şey. Yani şimdi İstiklal Caddesi'nde bazen biliyorsun mitingler oluyor. Hı hı. Uza iki sokak öteden birisi caddeden gelen sesleri duyunca o seslerin şeylerini yolunu değiştiriyor. Buna benzer bir şey. Yani bir kere Dersim 38 dediğin zaman ortadaki algı ne? Bir şey, bir katliam. E çünkü normaldeki insanın dönüp de bir katliamın detaylarını öğrenmek iyi niyetle bakarsan hakikaten kalbi kaldırmayabilir, içi kaldırmayabilir. Niye öyle ağır bir hadisenin detaylarını okuyarak zehirlenesin ki yani? Yani tamam kavram düzeyinde biliyosundur neyinli ne olduğunu biliyorsundur ama daha yoğun ve daha spesifik bir bilgi için neden enerji üretesin ki, neden ilgini yoğunlaş? Çünkü içinde acı olan bir şeye niye giresin ki kardeşim? Yani insan tabiatı gereği bence acıdan kaçar ya. Yani. İhami Gör teşekkür ediyoruz. Deniz ben Koloğlu ile ederim. bitireceğiz. Deniz'e de teşekkür ederim. Evet, o senin topladığın seslerden küçük bir kısmını derlemiş. Güzel bir ses koleji yapmış her zaman yaptığı gibi. Evet, Doğan Kitap'tan İhami Algör'ün hazırladığı kitap Masa Kerto Kardeş, Netmişiz Kardeş henüz Mayıs ayında yayınlandı. Dersim 38 tanıplıkları. Evet, şimdi Deniz Koloğlu'nun kolojine kulak verelim. Burada sen bu al başını git demişler, sizi öldürecekler. Demiş de, uyarmıştı Yok ya, ben ne yaptın beni öldürsünler, ben giderim çocuklarım ne olur? Beni öldürlerse öldürsünler demiş. Çocuklarımı bırakıp gidemem. şey gitseydin. Şimdi 38'de tabi devlet kararı aldı. Evet. Ünceliğe asker gönderdi. Mayıs ayının sonlarıydı. Ha. Şimdi babam gidip dağa yukarı götürürler tabii onları. Bizi de ilk defa götürürler, o Ekriye'ye gidince, Ekriye'ye, Hureye'ye hayvanlarla beraber, beraber yağmaladılar ya. İşte bazıları tabii merhametli davranıyor. Diyor ki, ya bırakın, ellemeyin, bazı olay götürürsem olay Kürt'le. Dolduğunda tileri, kapıları kapatılar üstümüze Allah'ım üzere bize. Gendarmaların üstümüze efendim. Şopan mı istersen, küfür mü yani İhsan hasriyeti denilen bir yok.